Merhaba, Bir Söz Kitchen programına daha hoş geldiniz. Ben Deniz. Ben Beren. Bu hafta yapımcılar olarak sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz çocuk haklarının izlenmesi. Konuğumuz ise Emrah Kırımsoy. Daha önceki programlarımızda Emrah Kırımsay ile çocuk hakları üzerine ayrıntılı olarak konuşmuştuk. Şimdi ise çocuk haklarının izlenmesi üzerine duracağız. Emrah öncelikle hoş geldin. Bize kendini tanıtabilir misin? Tabii ki de. Hoş buldum bu arada. Ben Gündem Çocuk Derneği adına buradayım. Bir de İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin içerisindeyim. Geçen programda da ismimizden biraz bahsetmiştik çok uzun diye. Gündem Çocuk, Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme diye UPUZ'un ismi olan bir dernek. Peki Emre abla, Çocuk Haklarının İzlenmesi ne demek? Çocuk Hakları, hani bizim biraz daha yakın olduğumuz bir terim, biraz daha bildiğimiz bir terim ama Çocuk Haklarının İzlenmesi bize... ...daha değişik olarak... ...biraz, Biraz yabancı, belki. yabancı evet. kalıyor. Anlatabilir misin? Tabii ki de belki hani... ...önce bir izlemek nedir ona bir gözden geçirmek gerekiyor. Hani aslında izlemek mevcut bir durumun... ...iyi gidip gitmediğini... Güçlendirilip güçlendirilmediğini değerlendirmemizi sağlayan bir araç çocuk haklarının izlenmesi de aslında bundan başka bir şey değil çocuk haklarının yaşama geçirilmesi güçlendirilmesi korunması için durum nedir onu bir tespit etmek ve neler daha yapılabilir onunla ilgili öneriler geliştiren bir süreç böyle tanımlayabiliriz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi var ve ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi var. Bu sözleşmenin ve kurumun ne işe yaradığını bize anlatabilir misin? Tamam. İkisi de aslında kocaman konular o yüzden biraz özetlemeye çalışacağım. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi e, her çocuğun hiçbir ayrım gözetmeden e, her konuda haklarının yaşama geçirildiği... E, her durumda onun yararının gözetildiği, süreçlere dahil edildiği e, ve ayrımcık gözetilmediği bir durumu oluşturmaya yaratan uluslararası bir belge. E, uluslararası niteliği olduğu için de çok önemli. Çocuk Hakları Sözleşmesi e, Türkiye'de 1990 yılında onaylandı, 95 yılında da imzalandı e, ve Türkiye bu sözleşmeye taraf olmakla çocuklarının, yaşamını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için taahhüt altına girdi. Sözleşmenin niteliği bu. Uluslararası belgelerde de, sözleşmelerde taraf devletin yerine getirmesi gereken yükümlülükler vardır. Hı hı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi ise tekrar bu sözleşmenin içerisinde oluşturulan bir izleme grubu. Ee, taraf devletin yani sözleşmeyi imzalayan taraf devletin neler yaptığını neler yapmasının iyi olacağına dair öneriler geliştiren bir grup. Bağımsız çocuk aktivit hakları aktivitistlerinden oluşuyor. Belli dönemlerde toplanıyorlar. Ülkelerin gönderdikleri raporları inceleyip görüş bildiriyorlar. Peki Türkiye bu gruba daha önce hiç rapor yolladı mı? Neler yaptı ya da neler yapacağı ile ilgili? Hı -hı. Ee, her taraf devletin 5 yılda bir, sözleşmeyi imzaladıktan sonra 5 yılda bir e, hükümet raporu sunması gerekiyor. Türkiye biraz geç kalarak ilk raporunu 1997 yılında ulaştırdı. Pardon 2002 yılında yani sözleşmeyi imzaladıktan 7 yıl 7 sonra, yıl sonra ulaştı. ulaştırdı. Şu anda aslında ikinci ve üçüncü raporunda teslim etmiş olması gerekiyordu. Fakat bir şekilde toparlanamadığı için şu anda ikisini birleştirerek ulaştırmak üzere Dışişleri Bakanı da bekliyor şu anda çocuk hakları komitesine ulaştırılmak üzere. Aslında çocuk hakları sözleşmesine göre çocuk haklarının izlenmesi ve yapılan aptalların bildirilmesi yani raporlanması hı hı. bu bahsettiğimiz şey raporun sunulması çok önemli. Peki ama pek çok kişi daha çocuk hakları sözleşmesini iyi bilmiyor. Bu durumda çocuk hakları nasıl izlenecek? İzleme işini kim yapacak? Ve Türkiye'de bu e, iki sene geç kalmış yani yedi sene kabul ettiğimizden yedi sene sonra gönderilmiş e, raporu kim sunuyor? Bu işle kim ilgileniyor Türkiye'de? Hı hı. Türkiye'de çocuk hakları sözleşmesinin koordinasyondan sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu sorumlu. Sorumlu. Yani çocuk haklarıyla ilgili çalışmaların geliştirilmesinden, güçlendirilmesinden, takibinden, izlenmesinden ve raporlanmasından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gerekli altyapıyı yapmaya çalışıyor. yapmaya çalışıyor. Hükümet tarafında tabii. Yalnız bu çocuklarla ilgili durum... Da ...hem izleme hem raporlamayla ilgili durumda. Sadece hükümet kanalı değil, e, Birleşmiş Milletler Komitesi'ne göre uzman kuruluşlar... ...çocukla ilgili tüm kişi ve kurumlar ki çocukların kendileri de birer uzman olarak sayılıyor. Haklarıyla ilgili en iyi geri bildirimi onlar verebilecekler için. Onların da e, değerlendirmeleri, görüşleri çok önemli bir yer tutuyor. Her ne kadar kamunun yapması gereken bir iş varsa da ve onu şekilde yapıyorsa da e, sivil toplum kuruluşları, çocuklar, çocukla ilgili diğer kurum ve kuruluşların da bu konuya dahil olması e, önemseniyor. Uluslararası Çocuk Merkezi'nin Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derneği ile birlikte yürüttüğü çocuk haklarının izlenmesiyle ilgili bir proje var. Evet. Bu projenin tam adı ne? Ve neler yapıyorsunuz Hı -hı. projeyle ilgili olarak? Projenin adı çocuk haklarının izlenmesi ve raporlanması konusunda sivil toplum kuruluşlarının ve çocuklarının çocuklara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları. Hı -hı. Burada aslında bugüne kadar Türkiye'de bir ilk olacak bir çalışma yapılandırılmaya çalışılıyor. Ee, i̇zleme ve raporlama sürecine sivil toplum kuruluşlarının ve çocukların dahil olmasını sağlamaya yönelik bir çalışma. Ee, Ankara'da uygulanan şu anda e, bir çalışma sivil toplum kuruluşlarıyla ve çocuklarla paralel çalışmalar yürütülüyor. Her iki grubun da çocuk hakları ile ilgili izleme ve raporlama çalışmaları yapıp bunu komiteye ulaştırmalarına aracı olacak bir çalışma oluyor. Peki e, bu proje yürüten kurumları bize biraz anlatabilir misin Tabii abla? Tabii ki de. koordinasyonu e, biraz evvel deyindiğin gibi Uluslararası Çocuk Merkezi e, yürütüyor. Bu çocukların yani asıl kuruluş amacı çocukların e, kadınların e, ruhsal, bedensel e, sağlıklarına yönelik çalışmalar yapıp çocuk haklarının yaygınlaştırılmasına yönelik e, destek çalışmalar yürütmek. Hı hı. Bunun dışında Ankara Barosu zaten hani çocukların aslında sadece çocuklarla değil, projede daha çok çocuk hakları merkezi dahil olduğu için çocuk haklarının korunması ve savunuculuğunun yapılmasıyla ilgili çalışmalar, çalışmalar yapıyor. yapıyor. Gündem Çocuk'ta özellikle çocuk çalışmalarının organize edilmesi ve çalışmanın yaygınlaştırılmasıyla ilgili rolünü üstlenmeye çalışıyor. çalışıyor. Peki bu projede çocuk hakları nasıl izleniyor? Bunun için neler yapılıyor? Proje ne kadar sürecek? Projeyi kim destek veriyor? Ee, bunlar yani bu projeyi tabii ilk defa duyduğumuz için ya da pek de alışıldık bir şey olmadığı için akla gelebilecek ilk sorular bunlar. Ee, bunların cevaplarını bekliyoruz sizden. Tabii. Vermeye çalışayım ben sırayla şimdi. Çocuk haklarının izlenmesi konusunda aslında mevcut durumun görünür hale getirilmeye, getirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hani çocuklarla ilgili neler var, neler yapılıyor, hangi çalışmalar güçlü, hangi çalışmaların daha güçlendirilmesi gerekiyor, hangi konularda ihlaller ortaya çıkmış gibi bir durum tespiti yapmaya çalışıyoruz. Bunun ilk adımı sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen, ...bir bölümü var. Farklı sivil toplum kuruluşları çalışma yaptıkları çocuklarla e, değerlendirme yapıp veya çocukların durumuyla ilgili bir değerlendirme yapıp rapora katkı sunacaklar. Öte taraftan da çocuklarla birlikte kendi günlük yaşamlarından veya dahil oldukları e, bir şekilde tanık oldukları durumları, paylaşmaları ve bunun da komiteye aktarılmasını sağlayan bir çalışma olacak. E, i̇zleme Çalışmalar çok farklı şekilde yapılabilir yani burada doğrudan vakanın değerlendirilmesi yani bir ihlal durumunun başından sonuna kadar izlenip değerlendirilmesi olabileceği gibi medya taramaları işte gelen geri, geri bildirimler mevzuatta yapılan değişikliklerin çocukların yaşamına etkilerinin değerlendirilmesi gibi Değişik süreçler yapılabiliyor. Yapılabilir. Sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Şimdi küçük bir ara verelim. Güzel bir şarkı dinleyelim. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fun location. It's understood. down. Sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hep birlikteyiz tekrardan. Sivil toplum kuruluşları çocuk haklarını izlemek için el birliği yapıyorlar. Peki çocuk haklarını herkes izleyebilir mi? Ben mesela bir çocuk olarak çocuk haklarını izleyebilir miyim? Tabii ki de. Ee, yani en başından aslında e, onurlu, saygın, eşit ve adil bir yaşamla ilgili e, seni rahatsız eden veya daha çok geliştirilmesini istediğin, Durumları bir şekilde algılayabiliyorsundur herhalde değil mi? E, senin çevrende kendinle ilgili veya arkadaşlarınla ilgili televizyonda veya duyduğun e, bunların hepsini gördüğünde ve seni rahatsız eden noktaları bildirmen zaten bir izleme sürecine dahil olman demektir. Peki e, çocuk haklarını izleyen kişi ya da kurumların hakların yenildiğini İhlal edildiğini gördüklerinde kime haber veriyorlar? Nasıl bir tutum içine giriyorlar ve ne yapıyorlar? Hı hı. Mesela ben izledim diyelim televizyonda ya da günlük hayatta sokakta gördüm hı hı. bir ihlali ya da bana yani çocuğa yapılmaması gereken bir şey gördüm. Kime haber verebilirim bu durumda? Hı hı. Ee, belki hani bu konuya şöyle bir giriş yapmak daha iyi olur. Hak sahibi bir çocuk olarak hı hı. çocukların haklarının yerine getirilmesi güçlendirilmesi ve korunmasından ilk aşamada devlet sorumlu. Bu da zaten sözleşmeli e, açıkça tanımlanmış. Bu yüzden herhangi bir hak ihlalinde ilk önce o ihlali ortaya çıkaran e, mekanizmadaki kişi veya kurumları uyarmak gerekiyor. E, mesela bana bir örnek verebilir misin? Hani karşılaştığım bir olay ne olabilir mesela? Mesela e, işte okulda Öğretmenin öğrenciye sergilememesi gereken bir tavır gördüm Hı. diyelim. Bunu kime bildirebilirim? Burada ilk önce e, öğretmenin bu davranışları davranışlarıyla ilgili bir üstüne bunu bildirmen çok önemli. Bu da okul müdürün oluyor. Burada e, bir sonuç alamazsan dışarıdan işte çocuk haklarının korunması ile ilgili gerek sosyal hizmetler olabilir veya o davranışta bir, mesela aşırı bir şiddet olayı. E, Var. İçeriyorsa hı hı. doğrudan çocuk polisi olabilir. Yani e, kademe kademe o davranışı kimin denetleyip kimin e, düzeltebileceğiyle ilgili kurumlara ulaşmak gerekiyor. Ya yani Okulda mesela böyle bir durum karşılaşıldığında öğretmenin üzerindeki e, yetkili okul müdürümüzdür. Okul müdürlüğünden sonra il müdürlüğüne çıkılabilir. Şiddet içerikli varsa ve acil bir müdahale gerekiyorsa çocuk e, polisi olabilir. Evet. Herhangi bir koruma kararı gerekiyorsa sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna e, bilgi verilebilir. Bütün bu işlemde de en önemli şey bunun e, takip edilmesidir. Yani hani sadece gidip böyle ben bir durum gördüm bundan sonra hani deyip e, geri çekilmektense e, ne oldu sonucu ne oldu çocuğa şiddet gösteren öğretmenin sonucunda ne yapıldı diye bir izlemenin de yapılması gerekiyor çocuk haklarının güçlendirilebilmesi için. 95 yılında resmi olarak bu belgeyi imzalamış bir devlet olarak çocuk haklarına gereken önemi gösteriyor muyuz? Ee, çocuk haklarının gelişmesi için, ülkemizde çocukların daha iyi şartlarda yaşaması için gerekenleri yapıyor muyuz devlet ve insanlar olarak? Yani açıkçası ben e, biraz zorlandığımızı düşünüyorum ülke olarak. Yani nüfusun neredeyse üçte birinin çocuk olduğu, yani 18 yaşından küçük olduğu bir ülkede... Birçok konuda da büyük sıkıntılar var. En basitinden her çocuğun eğitim hakkına eşit bir şekilde erişimiyle ilgili birçok sorun var. hani Eğitim fırsatları. Evet, eğitim ve fır erişim fırsat eşitliği konusunda hı hı. hala mesela çok gündemde konulardan biri... ...kız çocuklarının eğitimi erişimiyle ilgili problemler var. Bunun dışında hani e, ekonomik nedenlerden dolayı e, okula gidemeyenler var. Ama tabii bu arada hak dediğimizde sadece eğitim değil... ...bunu kısıtlamak mümkün değil. Ee, çocuğun gelişmesi için... ...her çocuğun mesela... E, ...kendi iyi hissedebileceği parklar var mı... ...çevremizde, onun bir değerlendirilmesi gerekiyor. Veya her çocuk temiz suya erişebiliyor mu? Onun değerlendirilmesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerine koşulsuz bir şekilde... ...erişebiliyor mu? İşte aslında izleme bu. O soru, soruları sorup... ...burada problem var... ...bir şekilde dikkat çekmek ve onun düzeltilmesi için... ...baskı grubu oluşturmak. Bir soru sor daha sormak istiyorum... Mesela ben bir çocuğun işte barınmadan ya da temiz sudan faydalanamadığını gördüm. Bunu Hı -hı. bildirdim. Hı -hı. Bunun peşine düştüm. Peki e, gittiğim yerdeki ya da başvurduğum yerdeki insanlar zidden benimle ilgilenecek mi? Ya da ilgileniyorlar mı? Böyle bir şeyle gittiğim zaman şikayetle. Ee, bu hak ihlalleriyle ilgili e, yapılan adımlarda beklediğimiz gelişmeleri hemen bulamayabiliriz. Gerçekten e, aslında anlayışı değiştirmemiz gerekiyor. Ama e, burada da mesela bireysel başvurularda, bireysel bir şekilde mücadelede yalnız da kalabiliriz. Bu yüzden örgütlenme de çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek önemli. Çünkü ne kadar çoksak o kadar çok... E, değişiklik yaratabiliyoruz. Bireysel başvurularda dikkate alınmayabilir dediğin gibi veya işte gereken önem hemen verilmeyebilir ama biraz inatçı olmak gerekiyor. Yani hakikallerin gördüğümüz zaman Hı. toplumsal olarak kitlelerce birleşip örgütlenip bir şekilde bir baskı unsuru oluşturup bunu gerekli makamlara bildirmek gerekiyor. Evet yani tabii baskı grubu oluşturmayı da beklememek lazım. Bireysel mücadeleyi mutlaka başlatmak lazım. Şöyle de bir durum var. Örneğin Yasal mevzuatımızda da bazı ıı, yükümlülüklerimiz var bireysel olarak. Mesela gördüğümüz bir ıı, şiddet olayını veya istismar ihmal olayını anında her vatandaşın bildirmesi gibi bir zorunluluk var. Bu işte sokaktaki bir insanın çocuğa gösterdiği şiddet olabilir, okulda olabilir. Yani aslında bu gibi durumlarda da kendi mevzuatımızı bile işler hale Ama getirmemiz gerekiyor. Ama bazı korkulardan dolayı maalesef bunları bildiremiyoruz ya da çekiniyoruz. Evet işte bütün bu algının değişmesi lazım. Çünkü gerçekten önemli olan çocuğun haklarının yaşama geçirilmesi ve görmezden gelmeye başladığımızda e, bunun sonucu çok mümkün Çok kötü yerlere gidebiliyor. Bizde bu hak ihlalliğini gördüğü anda insanların duyarlı davranıp bunu bildirmesini umuyoruz. Bu haftada Söz Küçüğün programının sonuna geldik. Emrah Kırımsoy'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek haftaki Söz Küçüğün programında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler tekrar.